Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru asr Saadet'te Önceki Bölüm Kuyulara yaklaşırken kalabalığı fark edip gizlendim. 30-40 kişilik bir grubu saran 200'den fazla insan vardı. Ortada kalanlar... Amaçlarının kötü olmadığını, üstelik Ebu'l-Beran'ın himayesinde olduklarını söylediler ama diğerleri buna aldırış etmedi. İnsanları bir bir öldürdüler. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Sizi görünce belki bir yardımınız dokunur diye düşündüm. Aman ya Rabbim. Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Amir, ah. Muhammed'in adamlarının hepsini öldürdük. Sağ kalan bir tek bu var. Bu yaptıklarınız karşılıksız kalmayacak. Dünyada da, ahirette de cezanızı bulacaksınız. <gülüyor> Kim verecekmiş cezamızı? Allah'ın Resulü bunu yanınıza bırakmayacaktır. Allah da yaptıklarınıza şahittir. Ben Muhammed'e söz verdim. Adamlarını korurum dedim. Endişelerini anlattı, göndermek istemedi. Önden gidip güvenliklerini sağlarım diye söz verdim. Savunmasız insanları nasıl öldürürler? Ey Mekke halisi, İşte size fırsat. Babalarınızın, oğullarınızın kanı yerde kalmasın. ...intikamınızı alın diye Muhammed'in yakın arkadaşlarından ikisini getirdim size. İşte Buvey bin Adi! İşte Zeyd bin Dessine. Bugün intikam günüdür. Bunları kim satın almak ister? 73. Bölüm Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desine Kureyş ahalisine satılmak üzere Mekke'ye getirilmişti. Hubeyb bin Adi hicretten önce Müslüman olmuş ensarın ileri gelenlerindendi. Bedir Savaşı'nda Haris bin Amir'i öldürmüştü. Haris bin Amir'in kardeşi Hubeyb'i alarak Ondan abiyinin intikamını almak istiyordu. Hubeyb bin Adi, seni tanıyorum. Bedirde abimi öldürdün. Mekkenin en şerefli kişilerinden de abim. Onun kanını yerde bırakmayacağımı amt içmiştim. Şimdi sözümü gerçekleştirme zamanı. Hay hay, nasıl istersen. Hubeyb, Harise bin Amir'in kardeşi Huceyre satıldı. Zeyd'i kim almak istiyor? Ben! Ben almak istiyorum! Ben! Önce ben Sessiz olun lütfen! Kureyş'in ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye söz almak istiyor! Hepinizin intikam ateşiyle yanıp kavrulduğunu biliyorum. Çocuklarınızı, kardeşlerinizi ve babalarınızı kaybettiniz. Benim babam Ümeyye bin Halef'i öldüren de şu adamdır. Şimdi size bir teklifim var. Bırakın... Onu ben sizler adına satın alayım. Sonra cezasını hep beraber verelim. Bu teklifi kabul etmeyen yok sanırım. Peki o zaman. Zeyt de Safan bin Ümeyye'ye satıldı. Birkaç gün içinde ikisini de gözlerinizin önünde öldüreceğiz. O zamana kadar da bunlar bizim esirimiz olacaklar. Bağlayın şunu, doğruca bizim eve götürün, zincire vurun, kaçmaya kalkmasın Emredersiniz Dediğim gibi sıkıca bağladınız mı? Evet, emrettiğiniz gibi zincire vurduk, değil kaçmaya yerinden kıpırdamaya bile yok. Baba, o adam kim? Amcanın katili, yanına yaklaşmayın Peki ama neden bizim evde kalıyor? Cezalandırılacağı güne kadar bizim evimizde kalacak Peygamberimizin kıymetli dostları Hapsoldukları evlerde bir müddet işkenceden sonra Aç ve susuz bir şekilde ölümü beklemeye başladılar Huceyrin kızı esirlerinin olağanüstü hallerine şahit oluyor Ve ona içten içe bir saygı duyuyordu Bir gün dayanamayıp Hz. Hubeyb'le konuşmaya başladı Merhaba Merhaba. Haline şaşıyorum Ölmek üzere olan bir adam nasıl bu kadar sakin olabilir? Ölüm bizim için son değil Güzel bir başlangıçtır Ölürüz ve toprağa karışırız Nasıl bir başlangıç olabilir? Dünya bir tarlaya benzer Burada ektiklerimizin semeresini ahirette alırız Orada sonsuz bir yaşam vardır Korkmuyor musun yani? Hayır Peki ailen, eşin, çocukların da mı yok? Onları da mı özlemeyeceksin? Özleyeceğim tabi Hele de Rasulullah'tan ayrılmak çok zor geliyor. Ama cennette kavuşacağız inşallah. Hiç böyle şeyler duymamıştım. Günlerdir bir şey yemedin. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Biraz su. Tamam, şimdi getiririm. Ah, elhamdülillah. Sağ ol Bir parça ekmekle et de getirdim sana Sağ ol. ama ben putlar adına kesilmiş hayvanlardan yemem Bu öyle değil merak etme Al hadi Senden bir isteğim daha olacak Nedir o? Beni öldürecekleri günü öğrendiğinde haber verir misin? Olur haber veririm Safan, Ebu Süfyan geldi Seninle görüşmek istiyor İçeri al geliyorum Hoş geldin Ebu Süfyan. Hoş bulduk. Hayırdır? Bu saatte pek uğramazdın. Darun Nedve'de esirlerin durumunu görüştük. Yarın infazlarını gerçekleştireceğiz. Durumları nasıl? Bizimki günlerini oruçla, gecelerini namazla geçiriyor. Hubeyb de aynı durumdaymış. Daha fazla uzatmadan cezalarını verelim. Elimizde ölüp kalmasınlar. Evet, bir an evvel bitirelim şu işi. Harem bölgesinde kimseyi öldüremeyiz. Nerede yapacağız? Allah'ın kan dökülmesini yasakladığı arazilerde yapmayacağız tabii bu işi. Tenim'de yapacağız. Hmm, mantıklı. Ben Hüceyre'de haber vereyim, yarın hazırlansın. Benden bir şey daha istemiştin. Evet. Az önce Saffan bin Ümeyye babama haber gönderdi. Yarın olacakmış. Öyle mi? Haber verdiğin için teşekkür ederim. Ölüm haberini alınca yüzünde zerre kadar bir üzüntü, en küçük bir endişe görmedim. Bir insan ölümü nasıl bu kadar kolay kabullenir? Son bir ricam daha var. Nedir o? Bana bir ustura gönderir misin? Peki, bekle biraz. Amr. Efendim anne. Şunu içerideki adama götürüver. Tamam götüreyim. Tanrım ben ne yaptım? Esir olan bir adama ustura verilir mi? Hem de çocukla gönderdim. Ya ona bir şey yaparsa? <gülüyor> Elinde ustura, çocuk da yanında. Ne yapacak şimdi? <gülüyor> Gözlerin korkuyla dolu. Yoksa çocuğa bir şey mi yapacağımı düşündün? Tanrım ne olur bir şey olmasına izin verme. Ben nasıl böyle bir aptallık ettim? Hadi annenin yanına git yavrum. Korkma. Asla öyle bir şey yapmam. Haksız yere bir cana kıymak bizim yapacağımız şey değildir Ertesi gün esirler idam edilecekleri yere götürülmek üzere yola çıkarıldılar Tenime yaklaştıklarında Hubeyb ile Zeyd göz göze geldi Birbirlerine sabrı tavsiye ettiler Tenim adeta bir panayıra dönüşmüştü Çoluk çocuk kadın erkek bu katliamı izlemeye gelmişti Kureyşliler derin bir çukur kazdılar. Kurumuş koca bir ağaç gövdesini getirerek buraya diktiler. Böylece idam sehpası kurulmuş oldu. Kazın! Daha derin kazın! Getirin onu buraya! İntikam alacağız! Bağlayın şunları! İki rekat namaz kılmam için bana müsaade edin. Bırakın! Kılsın! Allahu Ekber! Selamünaleyküm rahmetullah. Aleykümselam rahmetullah. Vallahi eğer ölümden korktu da namazı uzattı zannına kapılmayacak olsaydınız namazı uzatırdım. Tamam. Sıkıca bağlayın onu ağaca. bey Sana son bir şans veriyorum. Muhammed'in dinini terk et, seni serbest bırakalım. Hayır. Vallahi dinimden dönmem. Hatta bütün dünyayı verseniz de dinimden vazgeçmem. Aa, Duydun mu? De, evet. Olmam de, dedi. Elindeki tek şansı da kaçırdı. Ey Zeyd. Allah aşkına doğru söyle. Şimdi senin yerine Muhammed'in öldürülmesini. Böylece evine dönmeyi istemez miydin? Onu kim istemez? <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Yemin ederim ki şu anda ailemin yanına dönmek bir yana. Muhammed'in ayağına bir diken batıp onu incitse gönlüm ona bile razı gelmez. Böyle bir şey Doğrusu Muhammed'e inananların onu sevdiği gibi bir başkasını seven kimseyi görmedim. Hubeyb son kararın mı? Bak canından olacaksın. Allah yolunda olunca hayatımın hiçbir ehemmiyeti yoktur. Vallahi ben imanımdan dolayı öldürülecek olduktan sonra vurulup hangi yanım üzerine düşersem düşeyim gam yemem. Çünkü bunların hepsi Allah uğrunadır. Gençleri şuraya toplayın. Ellerine mızraklarını verin. Al sen şunu. Evet. Hadi evet. al, al, bunu alayım. Sen aldın mı? Hadi al bunu. Gençler bu adamlar babalarınızı Bedir'de öldüren adamlardır. Şimdi intikam vaktidir İntikam, i̇ntikam, i̇ntikam yerde intikam, kalmasın bu gün intikam. İntikam, evet, intikam, intikam, intikam, i̇ntikam Sadece babaları öldürülenler değil Tüm Mekke halkı bunda hak sahibidir Sizler de geri kalmayın Hadi öldürün onları Alın size alın, alın size Alın size, alın size. Alın. Kesine, Bu tur mahvet Topluluklarını darmatağ Birer birer canlarını al. Hiçbirisini sağ bırakma. Allah'ım sen bize Resul'ünün peygamberliğini tebliğ ettirdin. Bize reva görüleni de o Resul'üne eriştir. Allah'ım selamımızı Resul'üne ulaştıracak kimseyi bulamadım. Ne olur selamımızı sen ulaştır. Kureyş müşrikleri Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desine'yi herkesin gözü önünde acımasızca şehit ettiler ve gelen geçen görsün diye Hazreti Hubeyb'in cesedini günlerce dar ağacından indirmediler. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz.